Hükümetçi, Adalet Bakanlığı'nca açıklanan eylem planını konuşacağız. Bugün konuğumuz ve bu işin bir anlamda ustalarından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi önceki dekanı ve ceza ve ceza hukuku anabilim dalı başkanlarından Profesör Doktor Adem Sözer Hocamız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Bahri Bey. Aynur Hanım merhaba. Merhaba evet ben mikrofon sorunu yaşadım. Merhaba hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk Aynur Hanım. E, selamlarımı gönderiyorum. Teşekkür ederiz. Hocam, biz geçen hafta kısmen tabii bu insan hakları eylem planını konuştuk. Ve sizin de e, bu 2 Mart 2021'de açıklanan işte e, vizyonu, temel ilkeleri, amacı, 9 amacı, 11 temel ilkesi, 50 hedefi, 393 Saaliyet e, öngörüsüyle ilgili e, değerlendirmesini yaparken e, çok da çarpıcı bir şekilde sizin açıkladığınız ben de e, insan hakları eylemsizlik planı öneriyorum e, sözünüze ve onun içeriği olan e, e, haksız tutuklama ve gece e, baskını gözaltılar yapmamak. Ee, barışçıl gösterilerde zor kullanmamak, idari kurumlar yoluyla medyaya yaptırım yapmamak, uygulamamak ve e, hakimleri kararları sonrası sürmemek gibi eylemsizlik planı öneriyorum. Biz de bunu sanki Adem hocamız bunları uygulayın yeni bir insan hakları eylem planı açıklamanıza ve bunu yeni bir şey yapıyormuş gibi duyurmanıza ihtiyaç kalmaz diye yorumladık. Bugün sizinle hem bu insan hakları eylem planı neden yeniden açıklandı? işte iki buçuk üç yıl önceki yargı reformu strateji belgesinden sonra işte yıl sonunda hukuk Konusunda, ekonomi konusunda, siyaset konusunda yeni bir reforma gideceğiz e, diye yapılan açıklamalardan sonra e, böyle bir şeye ihtiyaç e, niye duyuldu? E, bu insan hakları, eylem planı e, nasıl bir şey? Bunu sizden dinlemek istiyoruz. Bu işin ustalarından biri olarak hocam. Estağfurullah. Tabii ben bu eylemsizlik planını sadece ben söylemiyorum. Ben sadece adını e, koydum. E, bu plan açıklandıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bütün hukukçulara bakın. Aslında herkes aynı şeyi söylüyor. Söylenen şey çok sade ve basit. Kanunlardaki, anayasadaki haklar raflarda kalmasın bunları hayata geçirin. Herkesin söylediği şey bu. Fakat biz çok uzun bir süredir şöyle bir ciddi çarpıtmayla karşı karşıyayız. Yeniden reform, yeniden bütün şekilde eylem planları gündeme geldiğinde hep bir takım hakların geriye gittiğini, bir takım uygulamaların, olumsuz uygulamaların daha arttığını görmekteyiz. Aslında şunu herkesin bilmesi gerekir ki bu eylem planı hani Adalet Bakanlığı oturalım bir eylem planı hazırlayalım diye bir şey değil. Bu bir Avrupa Birliği projesi. Bundan belli bir e, ücret alınıyor ve de proje bitince böyle bir bildiriyle açıklanıyor. Türkiye'de işler biraz yolunda olsaydı zaten böyle bir projenin e, açıklanmasından dolayı kimsenin haberi bile olmayacaktı. Ancak bir eylem planı en azından söylemde de olsa gündeme getirilmek zorunda kalındığı için herkesin haberi var. Yani bu bizim bakanlığımızın oturup kendisi hadi ben bir eylem planı hazırlayalım diye bilgi yaptığı bir şey değil. Bir Avrupa Birliği projesi. Bunun paydaşları var. Para ödeniyor. O parayı alıyorsunuz, çalışıyorsunuz ve sonra işte böyle bir şey çıkarır. Ayrıca şunu unutmamalıdır ki bizim böyle pek çok eylem planımız var. Strateji belgelerimiz, reform belgelerimiz var. Bakın 2010, 2015, 2019 hep eylem planları ve reform strateji belgeleri var. Hepsinde de aynı şey olundu. Hepsi. Hocam, hocam bir şey sorabilir miyim? Hı -hı. Aslında yıl sonunda, yeni yılda bunu açıkça göreceğiz diye Sayın Cumhurbaşkanının açıkladığı hukuk reformu açıklamalarının ardından rotamız Avrupa'dır demesinin sebebi bu mu, bu mudur yani? Ya onun politik sebeplerini ben tam e, bilemiyorum. Ancak biz şimdi bunu diyoruz, bu çok güzel tabi. ama öbür taraftan Cumhurbaşkanlığı'nın başka mahvillerinden de aslında Avrupa İnsan Hakları e, mahkemesi kararlarının bağlayıcı olmadığı da açıklanıyor. Yani o da bir görüş olarak açıklanabilir ama e zaten Anayasa Mahkemesi kararlarının fiilen uygulanmadığını gördükten sonra yani bunların bir söylendiği bizzat uygulamaya geçtiğimiz oluyor. Biz yani, eylemsizlik kullanı olarak bunu çok bunu söylemek istiyorum. Ortada bir mahkeme kararı var. Yani yanlış bulabilirsiniz. Ancak bunun hayata geçmesi lazım. Bugün bile e, sonucu tam olarak doğmuş değil e, o kararın. Ve bu ilk dediği dolayısıyla ben şundan endişe ediyorum. Bu tür reform açıklamalarının sonucunda acaba Anayasa Mahkemesi'nin e, bu bireysel başvurudaki yetkileri daha mı kısıtlanacak? Çünkü son zamanlardaki reformlar hep böyle oldu. Yapılan her reform adı altındaki çalışmada ya bir eşitsizlik çıktı ya bir geri adım çıktı. En son infaz yasasında bir af e, çıktı biliyorsunuz COVID gerekçesiyle. Fakat COVID nedeniyle her suçu her tür suç işleyen yararlandı fakat işte siyasi amaçlı suçlar veya e, efendim terör amaçlı suçlar dedikleri suç, şeyler yararlanmadı. Ama bu eğer Covid nedeniyle çıkarılıyorsa bu artık burada suç ayrımı yapabilir miyiz? Veya işte çocuğu olan e, mahkumlar, hükümlüler, tutuklu kadınlar bakımında orada yine ayrımcılık yapıldı. Efendim yaşlılar bakımından az geldi, belli suçları işleyenler bundan yararlanamaz. Mı? dendi. Eğer sorun anne, mesela annelikse, mesela yazsa artık bu da suç ayrımı olmaz ki. Ama bu da bize nasıl yansıtıldı? İnfaz sisteminde reform yapıyoruz diye yansıtıldı. Yani buna pek çok örnek edelim. Bizim her artık reformumuz adımımız geriye adım oluyor. Şimdi bakın dikkatinizi özellikle çekmek istiyorum. İstinafla ilgili bir öneri var. Diyor ki tekrar gerekçesiz kararlara bozma imkanı verecek istinafa, Değil mi? E peki biz bunu zaten iki sene, üç sene önce kaldırdık. Böyle bir yetkisi vardı istinafların. Ne oldu? Çağlayan adresinde, Çağlayan değil artık, İstanbul adresi diyelim. Eee hakimleri, başkanları, sayın başkanları toplandılar ve eee bu tür bir bozma yetkisine karşı çıktılar. Olabilir. Yani gayet doğal. Ama bu ne zaman gündeme geldi. Yine Berberoğlu'nun davasıydı. O karara mahkeme direndi. Direnme yetkisi olmaması rağmen. Bunun üzerine kanun değişti. O yetki kaldırıldı. Şimdi aradan iki sene, üç sene geçti. Tam süresini hatırlamıyorum. Ne oldu? Şimdi de tekrar geri getireceğiz diye. Ama bu bir reform olarak değerlendirilmez ki. Yine de tabii böyle bir küçük bir olumlu şey bile olumlu sayılır. Ancak bizim meselemiz çok daha ötesi. Daha reform strateji belgesi vardı. Hani coğrafi güvence dendi. Yani yine gelmedi. Belki gelecek ama coğrafi güvencenin bir anlam kazanabilmesi için bizim yargı bağımsızlığı dediğimiz sistemde düzeltme olması lazım. Bakın bu eylem planında da yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı başlığı var. Fakat içeriğine bakıyorsunuz içeriğinde bağımsızlığı sağlayacak etkili bir e, madde var mı? Hayır. Yok maalesef. Zaten bizim eğer bir şey değiştirmek istiyorsak bir hukuk reformu yapmak istiyorsak tek bir maddemiz orada bağımsızlık. O olmayınca yani başka bir şeyin konuşulması çok anlam e, kazanmıyor. Dolayısıyla bizim tek bir gündemimiz var. Tek bir maddemiz var, o da yargı bağımsızlığının etkin olarak hayata geçirici mekanizmayı bir an önce kurmamızdır. Eğer biz bunu kurmazsak, yani diğer iyileştirmelerin bir anlamı kalmıyor. Zaten şimdi hangi ceza hukuklu hocasını çıkarırsanız e, çıkarın, zaten diyecek ki tutuklama. Zaten kaç kere değişti? O zaman da biz söyledik ki, tutuklama maddesinde değişikliğe gerek yok. Bakın kaç kere değişti, somut olgular getirildi, e, şüphe getirildi, e, birçok şey getirildi, e, gerekçeli olacak kararlar dendi. Yani bunlar kanuna yazılmaz bu kadar ka şey kararların gereksiz oldu. Peki sonuç ne oldu? İstenilen sonuç doğmadı. Hatta tutuklama yasağı olan durumlarda bile kişiler tutuklanıyor. Yani iki yıla kadar hapis cezasına kadar tutuklama yok ve ona rağmen tutuklama oluyor. Dolayısıyla işte bu nedenle ben eylemsizlik e, planı dedim. Yani tutuklama olmayacak Yani yapmamanız gerekir. Yapmayın bunu. E, hocam, bir, hocam. Gece arası baskınıyla şimdi sizinle birlikte yaşadık. E, i̇şte Turgut Tarhan hocamız yine bir Avrupa Birliği şeyi vardı o zaman. günden değil ya bir ziyaret. Tam onda biliyorsunuz gece baskını birçok kişi evinden e, apar topar e, alındı. Niye? Ortada yani bir suçüstü hali efendim bir silahlı terör örgütüne yönelik bir şey mi vardı? Hayır. Bu sadece insanlara bu tür tedbirleri uygulamak yönüyle cezalandırmak. Yani biz ceza hukukunu çok önemli öne aldık aslında. Hiç daha yargılama yapmadan şu bu gece baskını şeklindeki uygulamalarla biz cezalandırmayı yaptık. Biz yargılamanın kendisini ceza haline getirdik. Şimdi geçen gün bir beraat kararı verildi. Herkes seviniyor. Efendim sanatçılarımız Metin Akbınar, Müjdat Gezer. Yani biz buna niye sevinir duruma gelelim? Yani söylediklerinde herkes ya. ki efendim, suç teşkil edecek bir unsuru yok. Yani şu ayırt edilmiyor hala. Hoşumuza gitmeyen fikirler, eleştireceğimiz, reddedeceğimiz fikirler de ifade özgürlüğü kapsamındadır. Ama bunun ilk yolu hemen e, dava açılması değildir. Bir insanın adliyeye gitmesi çok önemli bir şeydir. E, damgalanmadır. E, bu aynı zamanda kişinin e, itibarına e, yönelik de bir davranıştır. O yüzden iddianameyi gelene kadar çok aşamaların geçmesi lazım. İddianame demek bir kişiyi suçluyorsunuz. Suç adında bulunuyorsunuz. Hani ne oldu lekelenmeme hakkı? Bunları bir kağıtlara yazıyoruz. Ama siz bu kadar kolay dava açarsanız ve bu kadar kolay dava açmasının önünde engel yok mu peki hocam diye sorulabilir. Peki ne oldu iddianamenin iadesi? O niye işlemi? O da kanunda var. Dolayısıyla yani biz burada her gün bu tür eylem planlarını konuşmak yerine tek eylem var. Kanunları doğru uygulama eylemi ve yanlışları yapmama eylemsizliği. Yani yanlışları yapmayacağız. O eylemsizlikle demek istediğim. Ve biz e, bir an önce bütün tek bir noktada e, dikkatimizi e, o da yargı bağımsızlığı. Çünkü eğer bir hakimin güvencesi yoksa siz uygulamadasınız biliyorsunuz savcının güvencesi yoksa ben bu kararı verirsem ben şu işlemi yaparsam e, yerinden olur başka bir yere gönderilir gibi e, düşündürler varsa orada hangi kanun olursa olsun doğru bir uygulama imkanı çıkmak zor oluyor. Hocam Efendim? Hocam, şimdi dediniz ki burada en önemli şey yargı bağımsızlığı. Şimdi hem anayasada hem de diğer yasal düzenlemelerde Hakikaten yargı bağımsızlığı zaten düzenlenmiş. Şimdiki bu 2 Mart'ta açıklanan insan hakları eylem planının başında da deniyor ki ayrıca yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını, hakimlik teminatını ve adalete erişimi güçlendirecek önemli faaliyetleri öngörüyor diyor bu insan hakları eylem planı. Evet yani bu zaten vardı vardı da şimdi yeni bir şeymiş gibi niye söylüyorsunuz o zaman sizin hakikaten yaptığınız açıklamada az ve öz açıklamadaki sorun şu e, suç ceza hakimleri yukarıdan gelen talimatlarla haksız yere tutuklama veremeyecek bir bağımsızlıkta olmalı kolluk gece yarısı gözaltıları yapmamak gibi bir e, işlevde olmalı eylemsizlik olmalı ve e, idari kurumlar yine e, bunlar da yargı denetimine tabi tabii ki e, medyaya e, işte görsel medyaya yazılı medyaya basın ilan kurumundan işte efendim reklamlarını kesmek ilanlarını kesmek gibi Rütük'ten para cezaları yayın yasakları gibi bunları yapmadığı takdirde ki öyle diyorsunuz siz. Ve boş barışçıl gösterilerde zor kullanılmamalı ve bu insanlar hemen gidip tutuklanmamalı. Hakimleri kararları sonrası sürmemek gibi eylemsizlikler olmalı diye söylüyorsunuz. Yani yargının bağımsızlığı konusu, tarafsızlığı konusu, hakimlik teminatı meselesi zaten hem anayasada hem de hakimler savcılar yasasında açıkça düzenlenmiş. CMK'da bu sonuçlara varmak çok kolay. Ama şimdi bunlar uygulanmıyor ki yeni yani mevcut iktidar uygulamıyor da yeni gelecek iktidar iktidara talip olan bir hükümet bunları taahhüt ediyormuş gibi bir açıklama diye görüyorum ben bu eylem planını. Bahri Bey şimdi tabii bizim HSK'nın yapısı. Biz her zaman şunu savunduk, hakimler ve savcıların kurulları ayrı olmalı. Elbette ki güvenceleri olmalı ama işleri farklı, fonksiyonları farklı. Şimdi buradaki yapıdaki mesele şu, yani burada büyük çoğunlukla yani atama sistemi var. Zaten bakan var, müsteşar var, olsun ama onlar da bugün eski parlamenter sistemdeki gibi bir bakanlık değil. Yani şu anda zaten yani bir kabineden söz edildi ama şu anda bir bakanlar kurulu yok. Yani bu sistemde başkan var. Yani bizdeki Cumhurbaşkanlığı var. Dolayısıyla bizim daha önceki anlayışımızdaki gibi bir bakanlık yok. Yani her şey Cumhurbaşkanlığı tarafından bütün yürütme temsil ediliyor. Dolayısıyla Hakimler savcılar Kurulu'nun yapısı da bütünüyle değilse bile çok büyük bir çoğunlukta başkanlık e, tarafından temsil ediliyor. E şimdi do dolayısıyla e, başkanlık e, şeyinin e, önerdiği e, bakan, efendim onun müsteşarı e, ve diğer kendi atamaları koyduğunuz zaman ya bu yapıda açıkça e, sorumlu bir yapı ortaya çıkıyor. Amerika'da da başkan atıyor Anayasa Mahkemesi, pardon Yüksek Mahkemesi üyelerini. Ama orada dikkat ederseniz senato karar veriyor. E, atanacak, atanmayacak diye. Yani o öneriyorsa bile senatoda bu ciddi tartışmalar oluyor. Nasıl tartışmalar olduğunu yüksek mahkeme atamalarında siz de görüyorsunuz. Yani başkanın böyle yetkiler elbette verilebilir. Fakat bunda da bir kontrol mekanizması var. Bizde o kontrol e, mekanizması da yok. E, öyle olunca yani bizde zaten eğitim itibariyle de hani çok özel kişilikli insanlar olmuyoruz. Bizi kime atıyorsa ona medyunu şükran oluyoruz adeta. Ee, e, Dolayısıyla hep e, oraya bakıyoruz. Bizi atayana bakıyoruz. Hukuk devletinde hakim, savcı onu atayana değil sadece hukuka bakmalı. E, bunun için de o, o güvenceleri sağlamlaştırmalıyız. Hakimin, savcının güvencelerini. Yani... Buradaki asıl soru bu yapıdan ortaya çıkıyor. Yani bu hiçbir başkanlık sisteminde bu şekilde kontrolsüz olmamalıdır. Başkana isterse hepsini atasa bile en azından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özellikle bir komisyonu tarafından olmalıdır. Şimdi ama bizde tabii partili cumhurbaşkanı da olduğu için burada da parlamentonun konumu da artık farklılaştı. Dolayısıyla aslında şimdi tabii e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının sonunda bütün bunlar yeni bir anayasayla e, olabilir tam olarak diyor. E, ben her zaman yeni anayasa fikrini savunan biriyim. Ama şimdi yeni anayasa e, derken acaba şimdi endişe ediyorsa anayasa mahkemesinin yetkileri bu daha kısıtlanacak. Çünkü bugün anayasa mahkemesi hani zaten o kadar her konuda yani bizlerin, hukukçuların arzuladığı kararlar verilmemiştir. Ama mevcut halinde bile sürekli olarak yani iktidarın e, bakanları tarafından büyük eleştiri ötesi bir e, şey söylen, e, bombardımana tabi tutuluyor. E bu durumda acaba bir bireysel başvuru var artık o da daha mı etkisiz hale getirilecek diye düşünüyorum. O halde... Hocam... Buyurun. Evet hocam şimdi zaten... Siz de mesela Amerika'daki yargıçların ile ilgili konuya da değindiniz. Bu eylem planının nihai amacının yeni ve sivil bir anayasa yapmak olduğu ve 2 Mart'ın da bu anlamda bir milat olduğu da açıklanıyor. Ama başkanlık sistemlerinde bile asıl olan ve çok önemli olan konu kuvvetler ayrılığı sisteminin yani sert bir şekilde ve çok net bir şekilde olması aslında biraz evvel söylediğimiz bütün problemler hani eylemsizlik planı önerilerinizin içindeki talepleriniz ve tespitleriniz aslında bu Kuvvetler Ayrılığı sisteminin özellikle 2017 anayasasından sonra tamamıyla değişmiş olmasından da kaynaklanıyor gibi geliyor bana. Ve e, hakikaten bu e, yeni eylem planıyla ilgili amaçlanan, nihai amaç, yeni ve sivil anayasa bunları düzeltmek mi isteyecek yoksa daha mı e, kötü bir hale getirecek? Ee, bunu e, anlamak çok kolay değil ama ben de siz gibi düşünüyorum. Ne zaman yargı reformu, ne zaman insan hakları eylem planı, ne zaman ileri demokrasi denildiğinde ben korkuyorum. Bakalım ya bu ne felaketler gelecek hukuk anlamında ve hukukun e, geriye gö götürülmesi anlamında ne gibi problemler gelecek diye düşünmeye başlıyorum. Yani bu yeni vesil anayasa. E, bu e, amacı nasıl bir amaçtır? 2017'de yapılan bütün bu e, geriye dönük düzenlemelere karşın e, nasıl bir anayasa olacaktır? Nasıl bir anayasa amaçlanıyor acaba sizce? Bir, bir anımı hatırlatmak istiyorum. Ben e, daha önceki yeni anayasa çalışmalarına çağrılmıştım. 2017'de yoktu. Ama şah ve ve ceza hukukuyla ilgili bölümlerde görevliydim. Bir toplantıda rahmetli Burhan Kuzu da vardı. Dedim ki ben bu başkanlık rejimi, yani hükümet rejimleri, sistemleri benim alanım değil. Ama yani siyasetli biraz şöyle takip eden biri olarak şunu soruyorum. AK Parti her seçimi kazanıyor. Nereden biliyorsunuz ki dedim her seçimde yüzde elli artı biri garanti de politik olarak bir düşündünüz mü bunu diye masum bir soru sormuştum. Ancak bu masum soru bugün ciddi bir soruya benzemiş, e, gelmiş olur ki herhalde bu yüzde elli artı birin o kadar kolay olmadığı e, anlaşılıyor. O endişeden dolayı da benim e, tahminim bir anayasa değişikliği olabilir. Olabilir. Onu da karşı çıkılmadı. Fakat benim söylediğim şu anayasa güven duyulan bir ortamda politik aktörlerin birbirine güven duyduğu bir ortamda yapılması gerekir. Toplumsal uzlaşmanın geniş olduğu bir ortamda yapılması gerekir. Bizim bu ortama giderken güven verici adımlar atmamız gerekir. Peki bu adımlar ne? Çok basit. Önce Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını hemen yarın uygulayalım. Hemen yarından itibaren barışçıl gösterilere karşı eee kuvvet kullanıp zor kullanma yetkisi kötüye kullanıp onları dağıtmayalım. Hemen yarından itibaren hakimler savcılar kurulu özellikle bu bağımsızlık konusunda daha özenli davranmaya başlasın. Bu şeyleri çoğaltabiliriz. Gece baskınlık şeklinde gözaltılar olmasın. Demin örnek verdiniz. Ya şimdi şurada canlı yayın olsa ve ben bir söz söylesem mesela, yani suç seşkil edebilecek, canlı yayında söyleseniz buna, canlı yayındaki kişi sizi yani durdursa bile, bu doğru değil vesaire dese bile e, o yayın kuruluşuna yine de ceza veriyor. Söyle değil, yani masum bir eleştiri olsa bile, yani artık bugün ürütük yani ayrı bir e, şey yaptırım mekanizması gibi gündeme geliyor. Basın ilan kurumu yani siyasi yazılar basın ilan kurumu e, şeyinden geçiyor. E, gündemine giriyor ve yaptırma maruz kalıyor. Yani basın ilan kurumunun kurulma sebebi nedir? Aslında bunu şunun için kurmuşlar. İlanlar gelecek. Bu ilanları hakkaniyete uygun dağıtalım. Dolayısıyla ilan alamayan küçük basın organları da ayakta kalabilsin. Adil bir dağılım olsun. Ancak etik dışı bir takım şeyler olursa basın ilan kurumu da onlara yaptırım uygulasın. Hiçbir zaman için böyle mahkemelerin uğraşacağı konularda basın ilan kurumu bir adeta şey mahkemesi gibi bir para cezası uygular diye hiçbir şekilde olmamıştı ki. Yani o özgürlükleri teminat altına, basın özgürlüğünü teminat altına Almak için kurulmuş bir mekanizma. Ritük aynı şekilde. Yani şu anda mevcut kurumların biz doğru uygulanmasını sağlayalım. Biz hangi ortamda yeni anayasayı tartışacağız peki? Yani belli kişiler bütün devlet kanallarının sadece belli kişilerin çıkmasına izin var. Anlatabildim mi? Yani Bu ortamda nasıl tartışılacak anayasa? Dolayısıyla bizim de arzu ettiğimiz sivil anayasa, özgürlükçü anayasa Evet, ancak buna gelmeden önce oraya giden ortamın hazırlanması lazım. Onun içinde yani çok basit şeyler var. Çok basit şeyler. şu Dünya Kadınlar Günü'nü kutladık. Hani biz İstanbul Sözleşmesi'ne cephe alır mı bir iktidar? Çünkü üstelik kendi üstelik kendi evet, döneminden yapılmış evet, ve kendisinin onayladı. Bak 18 Mart'ta 24 saat yayın yaptık YouTube kanalımda ve bütün dünyadan insanlar konuştu. Herkes İstanbul Sözleşmesi'nden dolayı Türkiye'yi ölüyor. Yani biz dünyadaki efendim hukuk alemine İstanbul'un adını taşıyan çok önemli bir metnin ismini veriyoruz. Bunlar gurur duymalıyız ve bu şey sözleşme ne diyor? Sözleşmenin dediği tek şey kadını birey olarak koruyor karşı, şiddete karşı ama aileyi de şiddete karşı kurumsal olarak koruyor. Hep gerçek dışı beyanlarla topluma yanlış bilgi veriliyor. Bugün e, kadınlar e, siyasette ve her alanda etkin olarak rol almadan e, demokratikleşme sorumluluğumuzu çözemeyiz. Bakın sadece burada değil, Polonya'da efendim başka her ülkede kadınlar gerçekten özgürlükleri için direniyor. Bugün Türkiye'de de böyle. Bugün Türkiye'de kadın örgütleri bütün partilere gidiyor. Hiçbir ayrım gözetmeden demokratikleşme istiyor. Bu aslında kadın hakları değil. Bu aslında herkesin bizlerin erkeklerin de yani insanların haklarını da kadın örgütleri savunuyor. Dolayısıyla buradaki mesele çok çok önemli. İstanbul Sözleşmesi'ni biz daha etkin hayata geçirmeliyiz. Biz kadın erkek eşitliği düşüncesini siyasette Eğitimde toplumun her alanında ortaya koymalıyız. Bunu koymazsa biz her genişsünda ceza hukukunu cezaları artıralım, tutuklama olsun. Hayır, ceza hukuku son çaredir, son araçtır. Biz her şeyi ceza hukukuyla çözmeye çalışıyoruz. Yani ben ceza hukukusu olarak bir toplumda ne kadar az ceza hukuku talebi varsa o toplum o kadar sağlıklıdır diyorum. Ama biz her şeyi de ceza hukuku talep ediyoruz. Her şeyi de tutuklama e, talep ediyoruz. Ben e, bütün e, sivil toplum örgütlerine e, onu söylüyorum. Sakın bu tutuklansın, tutuklansın şeklindeki e, başlıklar açmayın. Bunlar sonuçta dönüp dolaşıp özgürlükleri vurur. O yüzden bizim talebimiz tek bir şey olmalı. Adil yargılanma. Olar aydınlatsın, adil yargılanma olsun. Çünkü hakimlerimiz, savcılarımız da bu sosyal medyadan etkileniyor. Daha sonra birçok masum insanın da e, hak etmediği halde bu ortamda tutuklandığını görüyoruz. Yani böyle olaylar da var. Yani bu sosyal medya hep e, bazı olayların belki ortaya çıkmasına e, yol açıyor. Ama bir de öbür taraftan masumların tutuklanmasına da yol açıyor. Dolayısıyla bu konuda da çok dikkatli olmalıyız. Yani bir Burada da bir eylemsizlik planı gerekiyor. Yani hemen kişileri suçlu olarak damdalamamak. Ama burada ne var? Devletin yapması gerekenler var. O da ne? Herkese şöyle bir mesaj verin. Olayları biz etkin olarak aydınlatıyoruz. Kanunları etkin olarak uygulanıyoruz. Ama biz ikide bir. İstanbul Sözleşmesi'nde kadınlar haklarını 6.284'ü tartışmalı hale getirirse, şüpheli hale getirirsek ve yani genelge çıktı ki yani bu kanunun etkili uygulanmaması için bir rolü oldu HSK'nın genelgesi oldu. Her kanun uygulanmasında haksızlık ve yanlışlıklar oluyor. 6284'te de olabilir. Bir iki nafaka uygulamasında da olabilir. Ama bu bunlardan harekette hani ileri e, adımlar mı atmalıyız? Hayır. İşte HSK'nın görevi burada. O bakacak, inceletecek. Niye bir eksiklik olmuş? Niye yanlış uygulama e, oluyor? Biz bu şekilde gitmeyiz. Ama biz ne yapıyoruz? Bu bir iki örneği fırsat bilip bütün sistemi bozuyoruz. E, akran çocukları zorla yani evlenme yaşı olmadığı halde imam hikayede bir araya getiriyorlar. Veya romanlar başka şekilde yapıyorlar. E, biz bunu engelleniyoruz. Ondan sonra diyoruz ki bu çocukları cezaevine gönderiyoruz. Cezaevine gönderdikten sonra ha bu Çocukların durumu çok kötü. Biz sizin tecavüzüyle evlenmeyi geri getirelim diyoruz bunlardan. E, onu niye yapıyorsun? Türkiye Cumhuriyeti isterse bu akran çocukların bu şekilde gayri resmi şekilde bir araya getirilmesine eee evlilik adı altında. Bir hafta da engeller. Kaymakamı, efendim, jandarması, kolluğu, işte, diyanet burada lazım, güçlülük burada lazım, miliyeti burada lazım. Hepsi eee açıklasalar. Bu yanlıştır ve bu çocukları bu şekilde evlendirenlerin evlilik adı altında daha doğrusu bir araya getiren anne babalar sorumludurlar. Yani bu konuda onlar sorumludur. Biz kanunu yanlış yorumluyoruz. O akran çocukları erkek olanı hapse atıyoruz. Yani bizim düzeltmemiz gereken uygulama, bu uygulamayı düzeltmedikten sonra yani bu tür e, planlar evet hani... Açıklanması bile en azından Türkiye'de bir sorun olduğunu gösteriyor. Yani Türkiye bugün hala bir insan hakları eylem planı, üslükle ifade özgürlüğünden tutun da yargı bağımsız, tarafsızlığına kadar birçok başlığın yer aldığı bir plan açıklamak zorunda kalıyorsa bunu da oturup düşünmeliyiz. Biz 2004 yılında Avrupa Birliği, Avrupa Konseyinden Türkiye'ye geldi Türkiye Büyük Millet Meclisinde ben de vardım orada. Şunu söylediler: Evet, Türkiye. Ceza halkı reformunu yapmıştı. Ve bunun üzerine biz müzakere tarihi aldık ve müzakerelere kabul edildik bu reform üzerine. Bu reformlar üzerine. Ve Türkiye'ye bakın hep gözetim altında olan bir ülkeydi Avrupa Konseyi'nde. Ve ilk defa bu reformdan sonra Türkiye tarihinde ilk defa gözetim altında olan ülke olmaktan çıkmıştı. Ama bundan iki sene önce yine gözetime girdik. Dolayısıyla bizim reformları daha geliştirmemiz gerekiyordu. Yani biz ge geliştirmek bir yana önce işte bu Kulpas davaları başladı. İşte paralel yapı. Ee, daha sonra olağanüstü hal 15 Temmuz darbe, kanlı darbe girişimi hain darbe girişimi oldu. Ama biz o darbe girişimindeki olağanüstü hali o darbe ve o dönemle ilgili olağanüstü hal uygulamaları yapacakken orada o düzenlemeleri kalıcı olarak yaptık ve bunlar mevzuata kalıcı olarak girdi. Bizim yapacağımız şey eğer bir reformsa kalıcı olarak yapılan bu olağanüstü hal dönemi uygulamalarını mevzuattan çıkarmak ve özellikle savunma hakkını kısıtlayan o hükümleri tekrar yerine getirmektir. Yani bizim yapacağımız şey e, bu tür darbelerle yer aldığımız reformları bu yaralarını iyileştirmek. Ve daha geliştirmekti, daha geri e, adım atmak e, değil. Şimdi planda yine var e, ya da e, şey, işte hukuk fakültelerini işte beş yıla çıkarılması e, işte, yok de yerinde bir kararla sayıları azaltacağız dedi. Bunlar e, yerinde olabilir. Ama niye beş yıla çıkarıyoruz? Yani beş yıla çıkarmak bir yılda niye uzatıyor? Biz hukuk fakültelerini nitelikli hale getirin Yani evet güzel bir düşünce. Ama ben şunu söylüyorum. Bugün en nitelikli hukuk fakültesinden bir mezun oldu. Puanları çok iyi. Yazılı sınavda çok iyi aldı. Fakat mülakatta eğer bir referansı yoksa bir anlam olmuyor ki. Gidip yani, etkili ve yetkili bir yerden bir referansı olacak. O zaman yani bu çabaların da bir anlamı yok. Burada zaten başlıyor. Mesleğe alınmada biz kaliteyi atmamalıyız. Ama eskiden beri yani sadece bu iktidar döneminde değil hep böyle bir referans sistemi var. E biz niye objektif bir sisteme geçmiyoruz? Bunların planlarının hepsi var. YÖK'te de var. Adalet Bakanlığı'nın hepsi var. Ama biz gerçek anlamda yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı gerçekleştirecek hiçbir adım atmıyoruz. Daha sonra e e eylem planları açıklıyoruz. Evet açıklamakla her türlü olumlu adım yani fakat yani acil kanayan e, me, meseleler var ki bunları durdurmak için hiçbir kanına gerek yok. Önce, hocam ben Hocam ben lazım yani hukuktaki akan kanı demek istiyorum yani yanlış tutuklamaların evet. e, evet. yanlış e, tutuklamaların gözaltıların insan invadi özgürlüğünün kısıtlamalarının durdurulması lazım. Hocam ben aslında anayasada ve yasalarda var olan şeylerin olumlu düzenlemelerin bu tür planlarla hükümet tarafından ve özellikle mesela yargı reformu strateji belgesinin Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanmasını bir yürütmenin hükümetin taahhüdü olarak görüyorum ve önemsiyorum. Bu bakımdan önemsiz evet. demiyorum bunlara ama bu taahhütler biraz evvel sizin de söylediğiniz gibi ve benim de düşündüğüm gibi hep tersine işlemeye başlıyor. İsterseniz bir hemen bir müzik arası verelim. Ondan sonra yeniden e, konumuza e, devam edelim hocam. Tabii ki. Evet, 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği Programı'nda 2 Mart 2021'de açıklanan İnsan Hatları Eylem Planı konusunda e, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Önceki dekanlarından ve ceza ve ceza hukuku ana bilim dalı ceza usul hukuku ana bilim dalı başkanı başkanlarından Sayın Profesör Doktor Adem Sözler hocamızla konuşuyoruz. Bir kere daha söyleyelim bu insan hakları eylem planıyla ilgili Adem Hoca özetle şöyle söyledi. Anayasa ve yasalarla aykırı haksız tutuklama ve gece baskını gözaltıları yapmamak eylemsizliği öneriyorum dedi. Barışçıl gösterilerde zor kullanmamak eylemsizliği öneriyorum dedi. İdari kurumlar yoluyla medyaya yaptırım yapmamak uygulamamak eylemsizliği öneriyorum dedi. Hakimleri kararlarından sonra ceza, beraat tutuklama yoksa veya tahliye ki savcılar da bana göre bunun içinde e, kararları sonrası sürmemek gibi bir eylemsizlik planı öneriyorum dedi ve bugün birinci bölümdeki konuşmalarımızda yine e, Adem hocamız dedi ki Anayasa Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bizi bağlamaz diye yapılan söylemler bazı eleştiriler olabilir ama bunları söylememek Mahkeme kararlarına uymak lazım, bunu uymayacağız diye açıklama eyleminden vazgeçmek gerekir dedi. Hakikaten bütün bunlar 2 Mart 2021 tarihli insan hakları eylem planındaki amaç insan hakları eylem planının Cumhuriyetin 100. yılına girmeye hazırlanan Türkiye'nin bu süreçte temel politikasını olacak denildiği yerde. E, nihai amacının yeni ve sivil bir anayasa yapmak olarak e, görüyoruz. 2 Mart'ı bu nedenle milat olarak kabul ediyoruz diyen bu açıklamada. Yine eylem planının vizyonunun e, özgür birey, güçlü toplum, güçlü devlet değil güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye olarak açıklandığı bu eylem planıyla ilgili konuşuyoruz hocamızla ve ben aslında burada çok kendileriyle ilgili özel bir alanı sormak istiyorum hocamıza. Aslında kısmen söylediler 2004'te Avrupa Birliği'nin ceza kanunu maddi ceza kanunu, ceza usul kanunu ve ceza infaz kanunu düzenlemeleri yapıldıktan sonra olumlu gelişmeyi. Bunlar aslında devleti güçlendirmek için mi İnsanları cezalandırmak için mi yoksa aslında toplumda daha demokratik bir e, süreci e, güvencelemek için mi yapıldı? E, ve bu çalışmanın içinde bu yasa, ceza yasaları düzenlemelerinin içinde başta Adem Hocamız olmak üzere İzzet Özgenç Hoca ve başka hocalarımız da vardı. O zamanki amaç neydi? Hatta Çetin Özey'in bu 1926'dan beri devam eden ceza kanunu, ceza usul kanunu ile ilgili önerileri neydi? Bunlar nasıl, ne kadarı yaşama geçti? Bu 2005'te yürürlüğe giren ceza ve ceza usul yasaları, ceza infaz yasalarıyla hocam. Şimdi Çetin'i, hocamızı saygı ve rahmetle anıyoruz yani özellikle o zaman tabii ismin basın hukuku şimdi halen de öyle ama şimdi medya hukuku, iletişim hukuku o alandaki katkıları çok büyüktü. Sahir Erman hocamızın da ortak eserleri de vardır. İfade özgürlüğü bakımından Türkiye'de önemli eserleri vardır. Hatta bilgi edinme hakkı, bilgi edinme bağlamında yaptığı eserler de çok önemli hocamızın ki o zaman da yani bilgi edinme hakkı o kadar güncel olmamasına rağmen. Yine tabii İtalyan ekolü olduğu için hocamız bu devletin şahsiyetine karşı cürümler kitabı vardır. Ve onlardan da bizim de aldığımız ilhamlar vardır. Nitekim yani Rocco kanunu ki 1900 işte Fatos faşist İtalyan'ın yaptığı bir kanundur ve o kanunun bu devlete karşı suçlar bölümü Türkiye'ye de alınmıştır maalesef ve daha önceki kanunun özgürlükçü yapısı bozulmuştur. Ama tek sorun bu değil. Buradan şunu söylemek istiyorum. Dikkat ederseniz yeni ceza kanunda devletin şahsiyetine karşı suçlar gibi bir bölüm yok. Devlete ve millete karşı suçlar var. Fonksiyonlara karşı suçlar var. Şimdi bu roko düşüncesi yani e, o dönemin faşizm düşüncesinden e, bilen, yani devleti bir şahsiyet bir e, hak şücesi olarak görüyor. Yani e, devlete bakış açısı farklı. Yani hukuk bakımından hukuk devleti hukuk devletinin yükümlülükleri olabilir. Yani vatandaşlarına getireceği güvenlik, barış ve hukuk toplumu içerisinde yaşaması için gerekli fonksiyonları vardır devleti. Devletin bu oysa, çok hocam, önemli. Oysa, koruma... oysa Roka yasasının adı da zaten sizin de işaret ettiğiniz gibi devleti koruma yasasıydı. Yani bu evet. evet. Devletin siyasiyetini böyle e, bu şekilde ortaya koyarsanız peki kime karşı koruyacaksınız? Yani devlette bir hakkı var ya devleti savunacaksınız, koruyacaksınız. E, evet o zaman ne oluyor? Vatandaşın, yani, tabii bu dönemlere göre değişiyor. Ülkemizde de bir dönem şu vatandaşlar devlete düşman sayılıyor. Başka dönem geçiyor, başka vatandaşlar. Yani Türkiye'de şöyle bir 50 yıla bakın yani her politik grup devlet düşmanı olarak görülmüştür. Yani sanmasın ki hani işte Atatürkçüler, cumhuriyetçiler bundan şey kalmıştır. Her grup hiçbir istisnası yoktur. Bu bakış açısının yanlışlığı ortadadır. O yüzden de elbette ki hukuk devleti işlevlerini etkin görünmesi için korunmalıdır. Devletin fonksiyonları korunmalıdır. Ancak bu koruma devletin vatandaşa yönelik olarak Asıl görevlerini, yükümlülüklerini yerine getirmesi bakımından yoksa o bizzat bir şahsiyet olarak korunması bakımından değildir. Esas olan ceza kanununda bu sembolik bazı şeylerle de yansımıştır. Mesela önce kişiye karşı, insana karşı suçlarla başlıyor ceza kanunu. Herkes sembolikler. Evet ama semboller de önemli. Yani devlete karşı işlenen, devlet ve millete karşı işlenen suçlar bölümü daha sonradadır herkes yine işte de, ceza kanunun birinci maddesi işte bu kanunun amacı kişi hak ve özgürlüklerini korumaktır diye başlıyor. Herkes diyor ki işte bu anayasa mıdır? Burada gerek var mıdır? İşte anayasa değildir ama o sembolik e, yazımların ifadelerinde anlamalar niye? Ceza kanunun felsefesini göstermek için var. Her ceza kanunun arkasında bir insan resmi vardır. Bunun anlamı şu nasıl bir insan hareket ediyorsun? Bu insan resmi Bizim ceza kanunumuzda, demokratik ülkelerin ceza kanununda düşünen, tercih eden e, ve özgürlükleri içinde yaşayan bir varlık olarak, özgür bir varlık olarak kabul edilmişti. Ama başka totaliter rejimlere gelirseniz, insan işte bir sınıfa hizmet etmek zorunda olan, işte bir kuruma hizmet etmek zorunda olan, yani bağımsız, özel bir varlık olarak kabul edilmemektedir. O yüzden... Bu ceza kanunumuza asıl değişmesi arzu edilen bu felsefi değişimdir, bu köklü değişimdir. Ama işte bu bu hayatımıza maalesef geçmedi. Biz hala zihniyetlerimizle, bakış açımızla bugün nasıl bakıyoruz? En ufak bir eleştirel sözle herkese devlet karşıtı olarak hemen itham ediyoruz. Hemen toplum düşmanı olarak itham ediyoruz. Burada... İfade özgürlüğünün ve eleştiri hakkının önemi anlaşılmıyor. Biz hala farklı görüşlerin, eleştiri hakkının bir toplumu ilerletme enerjisini fark edemedik. Halbuki ceza kanununda yine ne var? Eleştiri temel haktır ve o toplumun uygunu ağır, ağır bir de olsa eleştiri hakkı. Bakın hakkın kullanılması maddesine bakın, gerekçesine bakın, bütün bunlar yazar. Bunlar yetmedi, Biz 301. maddeye koyuluyor, başka maddeye koyuluyor, i̇şte eleştirici amacıyla yapılmış şeyler, açıklamalar suç sayılmaz. Şimdi Terörle Mücadele Kanunu'na da koyacağız. Terörle Mücadele kanunun propaganda suçlarında şiddeti ölmesi gerekiyor. Yani o kadar değişiklik yapıldı ki o maddelerde ancak hiç ilgisi olmasa bile, 5 yıl önce kişi hiçbir şiddet içermeyen bir paylaşım yapmış. O nedenle bir bakıyorsunuz tutuklama bile gündeme geliyor hemen. Ona boş verin. Bir gazetede bugün hala e, haber olarak internet sitesinde olandaki bir haberi paylaşan bir milletvekili dokunulmazlığı kaldırılmadan mahkum oldu. Dokunulmazlığı bile kaldırılmadı. Yani artık bizim hani kanunlarla e, e, değiştirmekle, düzeltmekle uğraşmamalıyız ki anayasadaki dokunulmazlık hükmü bile oldu. Anayasada dokunulmazlığı var milletvekilinin. Ve bu dokunulmazlık kaldırılmadan e, bir milletvekili mahkum oldu. Yani biz artık e, tutuklandı. Bu, tutuklandı. Anayasa, anayasa fiilen böyle yürürlükte olmadığı zaman bizim hangi eylem planından bahsedeceğiz? Bugün barolar bölündü. Daha ne kadar bölünecek? Bugün barolar kanuna rağmen e, genelgeyde ne yapıldı? Genel kurulları e, yapılmadı. Hepsi kanunlar hiyerarsisinde altı sezreden Genelge en başa e, anayasayı da adeta en alta koyarsanız e, bizim asıl ilk yapmamız gereken bunu tekrar doğru şeyine konumakıdır. Bunun içinde bir kanuna gerek yok. Sayın Cumhurbaşkanı. Adalet Bakanı'nın çok güzel açıklamalar oluyor. Adalet Bakanı'nız her konuştuğunda gerçekten hepimiz e, neredeyse ayakta alkışlıyoruz. Ama onlar yetkili yerdeler. Yani HSK'da olanlar e, Adalet Bakanı'nın hakimler savcılar kurulunda. Ve o yetkili yerde bütün bu yapılan şikayetleri düzeltmesi gereken kurumların başında olan alanlar. Dolayısıyla daha güzeli bu reformları yapan onlar ve bu reformlar nedeniyle siyasette işte Avrupa Birliği kriterleri uyulduğu için müzakere başladı. AK Parti kapatılıyordu. Bakın kapatmama gerekçesine bakın. Şudur. Kadın haklarında yapılan önemli çalışmaları kapatmaman gerekçesi olmuştu. Yani bu siyasi olarak da getirisi olmuştur bu reformlar. O halde yani Türkiye'den bir, bu 15 Temmuz e, kanlı darbesi demokratik bir direnişle engellendi ama demokrasiyi korumak için direndi insanlar. Dolayısıyla bizim 15 Temmuz gibi darbe girişimlerine en iyi cevabımız demokratimizi, çoğulculuğumuzu daha ettirmaktı. Ve e, olağanüstü halle ilgisi olmayan olağan dışı bazı yanlışlıklar yapıldı. Bunları düzeltmemiz gerekir. Yani bunları İfade özgürlüğünü ve basın özgürlüğünü yani güçlendirmeliyiz. mahkemelerde beraat etmişler. Yani bu beraatlerin gerekliliği yapılmış. Yani beraat aklanmadı. Yani mahkemelerden aklanmış e, insanların e, haklarının e, teslim edilmesi gerekir. Yani biz mahkemeye erişim hakkından bahsediyoruz değil mi şimdi eylem planında? Ya evet. yani bir Mahkeme kararını siz gereğini yerine getirmiyorsunuz bir beraat evet. kararını. E o zaman mahkemeye erişmiş de ne olmuş? Yani. Erişince mahkemeye... ne olacak? O, o yüzden evet. e, bir an önce dediğim gibi e, bazı yanlışları yapmama şeklinde eylemsizlik planı tek bir eylemimiz var. Kanunları doğru uygulama ama illa bir anayasal değişikliği gerekiyorsa ilk adım İkili bir yargı bağımsızlığını sağlayacak düzenleme ve Türkiye'nin bir an önce gerçekten özgürlükçü sivil anayasa için güven verici adımların atılması. Bu ön adımlar atılınca sivil anayasa için ortam da e, oluşacaktır. O zaman gerçek bir tartışma ortama söz konusu olabilecektir. Hocam zamanımız da çok az kaldı. E, e, demek istiyorsunuz ki siz... 2 Mart 2021'deki insan Hakları Eylem Planı söylemde doğru olabilir ve nihai amacı yeni ve sevgili bir anayasa olabilir. Ama burada söylenen ve amaçlanan şeyler zaten anayasamız ve yasalarımızda var. Bütün mesele bu anayasa ve yasalardaki düzenlemeleri e, hayatta geçirmek. Bu konuda Hukukun ünlülmek, mahkemelerin e, bağımsız karar verebilmelerini sağlayıcı e, tutum içinde olmak, program yapmak veya düzenlemeler yapmak değil, tutum içinde olmak. Bunun içinde mahkeme kararları bizi bağlamaz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizi bağlamaz diye yetkili mercilerden adil yargılamayı etkili açıklamaların yapılmaması gerekir diye e, söylüyorsunuz e, İnsan Hakları evet. Eylem Planı yerine. Böyle değil mi hocam? Bu şekilde hemen yarından itibaren başlayarak dediğin gibi tutuklama, gözaltı, ifade özgürlüğü ve barışçıl gösterilere müdahale etmeme gibi eylemsizlikleri yapıp bu güven verici adımlarla oluşturulan ortamda yeni ve sivil bir anayasayı tartışmaya başlamalıyız. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Zamanımız sanıyorum doldu yani. Ee, sizinle daha evvel de Açık Radyo'da e, birçok konuyu konuştuk. Dilerim e, umutlu e, bir e, uygulamayla ilgili de tekrar konuşma imkanımız olur. Katıldığınız için programa tekrar teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Açıklarcı izleyicilerine e, sevgi ve saygılarımı e, görüyoruz. Umudu da elden bırakmıyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkürler. E, izleyicilerimize de güzel bir... E, e, hafta sonu e, dileyerek ayrılalım. Açık Radyo'daki e, yayına katkıları olan arkadaşlarımıza ve bu programa özellikle katkısı olan Selahattin Çolak arkadaşımıza da teşekkür ederim. hoşça Hoşçakalın. Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel.